Allahu biallahi min ash-shaytan rahim ve nesta'inu hu ve nestafiru min min amalina. Men men yudlil Ve la illallah ve abduhu ve Fein <feynne> istiqal hadis kitabullah ve hayral hediye hediy Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-ül umuri muttasatuhha ve kullu muttasatin bid'a ve kullu bidatin dalale ve kullu dalaletin finnar. <gülüyor> Elbaniyat dersinde öller iştir sorusunda kalmıştık. Cevap Bedir Savaşı'nda Allah Kureyş'in ileri gelenlerini helak ettiğinde Bedir kuyusuna atıldılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem savaş bittikten sonra geldi ve kuyunun başında durdu. O öldürülmüş olan kâfirlere isimleriyle seslenerek şöyle buyurdu. Rabbinizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Ben Rabbimin bana vaat ettiğini hak olarak buldum. <gülüyor> Ömer radıyallah dedi ki: Ey Allah'ın Resulü sen ruhları olmayan cesetlere sesleniyorsun. Ömer bin el Hattab Radiyaland daha önce Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den ölülerin işitmeyeceklerini öğrendiği için böyle söylemişti. Bu konuda Allah Teala'nın şu ayeti yeterlidir. Muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin. Sahra'da çağrıyı duyamazsın. Nemil 80 Kabirlerde olanlara işittirici değilsin. Fatır 22. ayet Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radiyallahu anh'a şöyle buyurdu. Söylediklerimiz siz onlardan daha iyi işliyor değilsiniz. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sesini Allah'ın onlara işittirmesi bakımından bir mucizedir. Bu manayı İmam Ahmet Rahimullah'ın sahih-i sinatla bu kıssaya dair rivayeti pekiştirmektedir. Bu rivayette Ömer bin El-Hattab radiyalar, Ölüler işitmezler demiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de önceki hadiste geçen sözü söylemiştir. Bunun anlamı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahih ibareyi onaylamış, lakin buna bir kayıt koymuştur. Bu da o kimseler dışında ölülerin işitmeyeceğidir. Bu yüzden Sahil buharide de, Katade, Enes bin Malik radiyallahu gelen bu kıssada Katade şöyle demiştir. Allah onları diriltti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sesini onlara bir hüsran, bir alçaltma ve pişmanlık olması için işittirdi. <gülüyor> bu Bukhari'nin Bukhari rivayetinde geçer Katade'nin bu açıklaması. Sahil-i Bukhari'deki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisine gelince Muhakkak kekul kabrine konulup da arkadaşları oradan ayrıldıklar zaman onların ayak seslerini işittir. Bu da Bukhari ve rivayeti. Burada ölülerin işitmeyeceğine dair genel kaydeden bir istisna vardır. Zira oradan ayrıldıklar zaman ayak seslerini iştir denilmiştir. Bu işitme sadece o vakit olmaktadır. Yani sadece arkadaşlarının dönüp gittikleri sırada iştir. Bu berzahtaki gaybî meselelerdendir. Daha fazla açıklamaya girilemez. Nasların açıkladığı kadarıyla yetinmek gerekir. Kafir kimseye kabrinde meleklerin darbe vurarak azap etmeleri hakkındaki hadis günahkar Müslümanı da kapsar mı? Cevap bu bilmediğimiz şeylerdendir. Münafık veya Müslümanların fasıklarının azabın bir türüyle kafire iştirak etmesi ihtimali vardır. Bu husus Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu gibi hadislerinde açıklanmıştır. İdrar sıçrantılarından sakının zira kabir azabının geneli bundan dolayıdır. Bu hadis Müslüman'ın kabrinde azap göreceğine delildir. Lakin bu azabın türü nedir? Bu bilmediğimiz şeylerdendir. Yine bu hadisin manasını buhar ve Müslim'in sayhlarında i̇bn Abbas radiyalanmadan rivade eden hadiste destekler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki kabre uğradı ve şöyle buyurdu. Bu ikisi elbet azap görüyorlar. Gördükleri azap büyük günahlardan dolayı değildir. Birisi idrardan sakınmazdı. Bir rivayette idrara karşı örtünmezdi şeklindedir. Diğeri ise laf taşırdı. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma dalı getirilmesini emretti. Onu ikiye ayırdı. Birini bir kabre, diğerini diğer kabre koydu. Bunun sebebi sorulunca, umulur ki bu ikisi yaş kaldığı sürece Allah onların azabını hafifletir buyurdu. sahih Müslim'de Cabir bin Abdullah radiyalanmadan gelen rivayette Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. İki dal yaş kaldığı sürece şefaatim sayesinde onlardan azabın kalkmasını istedim. Evet, burada... Bazı kimseler zorlama yorum yaparak işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların kabirlerine yaş dal koydu. İşte bunlar yaş kaldığı sürece Allah'a zikredecekler. O da ölünün azabını hafifletecek. Dolayısıyla bu e, ölülerin kabirlerinde Kur'an okumaya delildir diye böyle zorlama şeyler getiriyorlar. E, i̇ki açıdan e, yani böyle bir istediler batıldır. Birincisi bu Bibi Aleyhisselatü Vesselam'a has özelliklerden birisidir. Yani burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Cabir Radıyallahu anh'dan gelen Müslim'deki rivayette şefaatim sayesinde yani onlara e, o dallar kuruyunca kadar özel bir şey, e, özel bir duada bulunmuştur. İkinci açısı e, istil şekillerindeki bozukluktur. Çünkü ne diyorlar gerekli olarak? Bu dallar yaş kaldığı sürece Allah'ı zikrediyor diyorlar. Halbuki Allah'ın kitabında yaş kuru ne varsa hepsi Allah'a zikretmektedir diye buyuruluyor. Yani sen oraya taş da koysan o Allah zikrediyor. Yani bunun illeti onun kurumasıyla mesela kurumasıyla da e, zikirden fari olmuyor. Yaş kuru her şey Allah zikretmekte zaten. Yani bunun illeti e, varlıkların canlı cansız varlıkların zikretmesi değil, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıdır. Yani bu açıdan da e, onların bu istilalar şekilleri çürük bir istilalardır. Diğer bir soru. Kabirleri ziyaret eden kimsenin ölüler işitmedikleri halde selam üzerinize olsun ey müminler diyanın sakinleri diye seslenmeleri bir çelişki midir? Cevap böyle bir selam ölülerin işittiği manasına gelmez. Zira bu Arap üslubuna göre süregelen bir hitaptır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanda ashabın teşehhütte "Esselamu aleyke Nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketler üzerine olsun ey Nebi." şeklinde sözleri de onlar namazda bu selam verdikleri zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onların bu selamlarını işittiği manasına gelmez. Zira onlar farklı mekanlarda namaz kılıyorlardı. Yani Allah Resulü'nün işitmeyeceği yerde de namaz kılıyorlardı Allah Resulü hayattayken. Şimdi bazı sahabeler eee neredeyse sahabenin icması olarak aktarılmıştır bu. Ee, Allah-u Alem bunun gibi batıl anlayışlara ümmetin düşmemesi için e, teşeğüdü, Esselamu Alem Nebi diyerek okurlardı. Yani sahabeden icma vardır bu konuda. Sahabenin icması vardır. Allah Resulü vefat ettikten sonra böyle deriz e, diyorlar. Bunu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenilen teşebbüt nafızlarından birinde, rivayet yollarından birinde gelmekte bu zaten. Yani bu Allah Resulü'nden öğrenilmiş bir şeydir. Sahabenin kendi iştahı ile çıkardığı bir şey değil. Ha, bir kimse Esselamu Aleykeyyü'n Nebi dese ne olur tahiyyatta? Bunun bir sakıncası yok. Yani ta ki bu batıl bir akideye sebep olmasın diye sahabe bu önlemle hareket etmişler, amel etmişlerdir. İşte biz Esselamu Aleyke Eyü'ye Nebi diyoruz. Ey Nebi Allah'ın selamı üzerine olsun. Yani o selamımızı işitiyor diyerek böyle itikadlara sahip olan kimseler çıkmıştır. Vaki olmuştur bu. İşte böyle bir itikadın önünün kesilmesi için sahabe icma ile böyle hareket etmişler. Yani Esselamu aleyken Nebi demekte de bir sakınca yok. Esselamu Aleyk Nebi dese bir kimse bunda bir sakınca yok. Ama eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi selamını işittiğini itikat ediyorsa bu itikat sıkıntılıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahih açık hadisinde şöyle buyurmuştur. Yani nerede olursanız bana salat edin. Zira sizin salatınız bana arz edilir. Yani bununla görevli melekler vardır. Bana bu salatı bildirirler diye. Nebi aleyhissalatü vesselam melekler vasıtasıyla kendisinin bizzat işittiğini değil, melekler vasıtasıyla kendisine iletildiğini haber vermiştir. Kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü nedir? Cevap, kadınlar erkeklerin şıklarıdır. Özel bir delil istisna etmedikçe erkeğe caiz olan kadına da caizdir ve onlara müstahap olan kadına da müstahaptır. Kadınların kabirleri ziyaret etmeleri meselesine gelince kadınlara kabir ziyaretini haram kılan özel bir delil yoktur. Bilakis Müslüm'ün sayhinde Ayşe radiyallahu anh'a'dan gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yataktan ayrılıp baki kabristanına gitmiş, onlara selam vermiş, Ayşe radiyallahu anh da onlardan ardından çıkmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönerken o da dönmüş. O hızlanınca Ayşe radiyalarına da hızlanmış. Ta ki yatağa tekrar gelip girmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona ne oldu ey Aiş buyurmuştur. Sonra da şöyle buyurdu. Allah'tan ve Resulünden gizlenebileceğini mi zannettin? Muhakkak ki Cibril az önce bana geldi ve dedi ki şüphesiz Rabbin sana seyram söylüyor ve sana bakiye gidip onlar için bağışlanma dilemeni emrediyor. Başka bir rivayette Ayşe radiyalarına şöyle demiştir. ''Ben neredeyim, sen neredesin ey Allah'ın Resulü?'' Sonra Müslüm'ün sayhinde geçtiği gibi şöyle demiştir. ''Ey Allah'ın Resulü, kabirleri ziyaret ettiğimde ne söyleyeyim?'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle söyle diyerek meşhur selamı zikretmiştir. ''Allah kabirleri çokça ziyaret eden kadınlara lanet etsin.'' Hadisine gelince bu hadis Mekke dönemindeydi. Zira şu hadis meşhurdur. ''Sizi kabirleri ziyaret etmekten yasaklamıştım. Dikkat edin artık ziyaret edebilirsiniz.'' Şüphe yok ki yasak Medine'de değil sadece Mekke'deydi. Çünkü onlar şirkten yeni çıkmışlardı. Bu yasan Medine'de olması düşünülemez. Artık ziyaret edebilirsiniz sözünün. Mekke'de söylenmiş olması mümkündür. Mekke'de veya Medine'de söylenmiş olması aynı değildir. O halde bu izin Mekke'deki yasaktan sonra gelmiştir. Bunun üzerine daha önce geçen Ayşe radıyallahu hadisindeki e, önemli durum meydana gelmiştir. Çünkü biz eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sizi yasaklamıştım sözünün Ayşe radıyallahu hadisinden sonra meydana geldiğini söylersek Ayşe radıyallahu anh hadisinin nesledilmiş olması mümkün olur. Fakat bu oldukça uzak bir ihtimaldir. Tercih edilen Mekke döneminde hem erkeklere hem kadınlara kabir ziyaretinden yasaklanmasıdır. İzin de böyledir. Durum böyle olduğuna göre Allah kabirleri çokça ziyaret eden kadınlara lanet etsin hadisi, kadınlara izin verilmesinden sonradır. Yani izin veriliyor ama çokça ziyaret hakkında böyle bir lanet geliyor. Bunun anlamı kadınlar için engelleme iki defa cereyan etmiştir. Burada hükümlerden bir şeyin ne serildiğini düşünemeyiz. Son olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem erkeklere izin verdikten sonra Allah kabirleri çokça ziyaret eden kadınlara lanet etsin buyurmuş olsa, Ayşe radıyallahu anh'ın kabir ziyareti için izin isteyip de ona izin verilmesinin yeri nedir? Bu izin Allah lanet etsin hadisinden sonra mı yoksa önce midir? Eğer bundan önce olduğu söylenirse bizim tercih ettiğimiz budur. O zaman bu yasan kadınlara özel bir şekilde yasaklama olduğunu söyleriz. Bu da kabir ziyareti için çokça gidip gelerek mübalağa yapmak hakkında bir yasaktır. Sonra Ayşe radiyallahu anh'a Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra dahi kabir ziyaretine devam etmesine rağmen kadınların kabirleri ziyaret etmelerini etmelerinin haram kılması nasıl söz konusu olabilir? Yani özetle kadınların kabirleri ziyaret etmesi mutlak bir şekilde haram değildir. Fakat çokça ziyaret eden kadınlara yani bunu sürekli alışkanlık haline getiren, mübalağa yapan kadınlara lanet var olmuştur. Zevvarat diye yani Mübalağa sigasıyla geliyor zaten hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Medine-tül Münevvere'den başka bir yerden selam vermek ile onun kabrinin önünde durup selam veren şahsın selam arasındaki fark nedir? <gülüyor> Cevap bununla onun arasında bir fark yoktur. Ehli birinden gelen rivayete göre ki Zeynel Abidin'i kastediyor Ali bin Hüseyin'i o birinin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kamrının yanına oturmuş olduğunu gördü. Ona burada oturmasının sebebini sorunca ben Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat ediyorum dedi. O da onun burada salat etmesiyle Endülüs'te bulunanın salat etmesinin eşit olduğunu söyleyerek cevap verdi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerindendir. Nitekim şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah'ın yeryüzünde gezici melekleri vardır. Ümmetimin selamını bana ulaştırırlar. Evet buna İbn-i İbban, Hakim Ahmet, Nesai, Darimi rivayet etmişlerdir. Ama kim bana uzaktan salat ederse bana ulaştırılır, kim de bana yakınımdan salat ederse yani kabimin yakından salat ederse o içtirim hadisi uydurmadır, bir aslı yoktur. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret etmek, Müslümanların kabristanını ziyaret etmek gibi midir? Nitekim kabirleri ziyaret hakkında teşvik gelmiştir. Yoksa Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda da bir özelliği var mıdır? Cevap burada bir hususilik söz konusu değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret etmek diğer Müslümanların kabrini ziyaret gibi meşrudur. Lakin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret etmek bir şey velilerin ve salillerin kabirleri bir yana özellikle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini dahi ziyaret etmek için yolculuğa çıkmak başka bir şeydir. Bu ikincisi İslam'da caiz değildir. Yani kabir ziyareti için yolculuk yapmak İslam'da caiz değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu üç mescit dışında bir yere yolculuk hazırlığı yapılarak yolculuk edilemez. mescid haram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidi ve mescid Aksa. Yani ancak bu üç mescidi için yolculuk yapılabilir. Peki bu üç mescidi için neden yolculuk yapılıyor? Çünkü buralarda kılınan namaz, başka yerlerde kılınan namazdan 50 bin, 100 bin gibi sayılarda daha fazlettidir. O da namaz kılmak için, yani o mescidde namaz kılmak için bu yolculuklar yapılabilir. Veya e, diğer hadiste geldiği gibi itikaf bu üç mescitte caizdir. Burada itikaf yapmak için de kişi yolculuğa çıkabilir. Bu yüzden fiilen meşru olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini ziyaret etmek isteyen kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde namaz kılmanın faziletini kazanmak için yolculuğa niyet etmelidir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu mescidimde kılınan bir namaz mescid-ül haram hariç başka mescitlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır. Sahabenin, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin abdest suyu ve ondan kalanlar ile teberrük ettikleri sabit olmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bundan razı oluyor muydu? Cevap, durum böylece meydana gelmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de sükut etmiştir. Lakin onun sükut etmesi belirli bir zaman içindi. Bu devam etmemiştir. Nitekim bunun hikmeti, sükutunun geçici olması ile Hudeybiye sulhünde ortaya çıkmıştır. Müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e elçiler göndermeye başladılar. Her biri elçi gönderdiklerinde sahabelerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgilerindeki mübalağının Kisra ve Kayser gibi krallardan dahi bilinmeyen bir sevgi olduğunu görüyorlardı. Kureyş'in ileri gelenlerine döndüklerinde onlara şöyle diyorlardı. Muhammed ile anlaşın. Nitekim biz Kisra ve Kayser'i gördük. Onlardan birine Muhammed'in asabının Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem tazim ettikleri gibi bir tazim edildiğini görmedik. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hristiyanlarım Meryem oğlu İsa'yı aşırı övdükleri gibi siz de beni aşırı övmeyin. Ben ancak bir kulum. hakkımda Allah'ın kulu ve Resulü değil. Sahabelerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdest ile teberrük etmek için kapıştıklarını da görmüşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir diye sormuş. Onlar Allah ve Resulünün sevgisi demişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Eğer Allah'ı seviyorsanız doğru söz söyleyin ve emaneti eda edin. Bunu Taberani Mucemel Efsat'ta, Heraet Mekarimü'l Ahlakta, Mamir bir Raş Camiinde, Beyhak Sünen'de ve Şuabü'l İman'da rivayet etmişlerdir. Bundan dolayı biz fiilen teberrükün Sahil-Bukhari'de Hudeybiye kıssasında sabit olduğunu görüyoruz. Lakin bazı insanlar meselelerde acele ediyorlar. Şayet onlar öncelikle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sükut etmesinin hikmetini düşünseydiler, sonra diğer hadisten haberdar olurlar ve problem ortadan kalkardı. Rasuller <gülüyor> veya Nebiler küçük günah işlerler mi? Cevap ben inanıyorum ki bu soruya doğrudan cevap vermeden önce bugün bu sorunun yeri değildir. Zira mesele menhecimizle veya akidemizi ve amellerimizi ıslah etmekle ilgili değildir. Mesele ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden önceki Nebiler ve Rasuller ile ilgilidir. Bu gibi soruların sorulmasına önem verilmesini gerekli görmüyorum. Lakin cevap vermek kaçınılmazdır. Ta ki bu konuda bildiklerimizi açıklayalım. Bizler, nebiler veya rasullerin masum olduklarına kesin olarak ancak şu hususlarda inanıyoruz. Yani şu hususlardan masumdurlar. Birincisi, davetin tebliğinde masum olmaları. İkincisi, bildikleri büyük günahlara düşmekten masum olmaları. Ama yalnızca mutlak kemali gideren küçük günahlara düşmelerine gelince nebi ve rasullerin böyle şeylere düşmelerine sakınca yoktur. Bunun sebebi müminlerin kalplerinde mutlak kemalin yalnızca ortağı olmayan Allah Azze ve Celle'ye ait olduğunun yerleşmesidir. Kur'an'da bu konuda birçok naslar ve bu hakikati herhangi bir nebi veya rasul hakkında ispat eden deliller vardır. Adem Aleyhisselam kıssası bunlardan biridir. Alemlerin Rabbi onu ağaçtan yemekten yasaklamıştı. Alemlerin Rabbi şöyle buyurmuştur. Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Taha suresi 120. ayet. Yine Kur'an-ı Kerim Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şöyle buyurmuştur. Yüzünü ekşitip çevirdi. Abese suresi 1. ayet. Yine şöyle buyurmuştur. Allah seni affetsin. Onlara niçin izin verdin? Tevbe suresi 43. ayet. Bütün bunlar Nebi'nin nübüvvet makamına layık olmayan bu küçük günahları işlemesinin mümkün olduğunu göstermektedir. Lakin bu onları ayıplama mıdır? Cevap hayır, bu insanlık gereğidir. Nitekim şöyle deriz, İnsanların genelinde meydana gelen yanılma ve unutmadan dolayı Nebi veya Resul ayıplanabilir mi? Elbette ki hayır. Nebi veya rasullerden birinde bu gibi şeylerin meydana gelmesine bir mani yoktur. Çünkü bu insanların tamamına kendisi için gönderildiği şey olan davet makamıyla ilgili değildir. <gülüyor> Bukhari ve Müslim'in Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'a rivayet ettikleri hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını beş rekat kılmıştı. Selam verince ona beş rekat kıldın dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki yanılma secdesi yaptı ve sonra şöyle buyurdu. Ben ancak sizin gibi bir beşerim. Sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Unuttuğum zaman bana hatırlatın. Onlardan birinin kamil olanın düşmeyeceği bu türden durumlara düşmeleri nübüvvet ve risalet makamına zarar vermez. Lakin mutlak kemal Allah azze ve celle aittir. En kamil olmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin unutmamasıdır. Lakin Allah'ın hikmeti Resul'ün unutmasını gerektirmiştir. Bu unutma davetle alakalı değildir. Zira o davet ile alakalı olan şeyleri unutmaz. Bu yüzden Rabbimiz azze ve celle bu hakikate şu ayetinde işaret etmiştir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve Allah dilemedikçe de artık hiçbir şey unutmayacaksın. Ala suresi 6-7. ayetler. Yani bir ayet unutmadan insanlara tebliğ edersin. Ve Risaleti eda eder, emanete ulaştırırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tebliğden sonra tebliğ etmiş olduğu bir şeyi unutması mümkündür. Yani tebliğ ettikten sonra unutması mümkündür. Nitekim sahil Buhari'de şöyle rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide girdi ve birinin Kur'an okuduğunu işitti. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Allah falan'a rahmet etsin. Bana unuttuğun bir ayeti hatırlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ayeti unutmuş olması davetiyle ilgili duruma zarar vermez. Zira onu tebliğ etmişti. Bu yüzden o kişi bu ayeti okuyabiliyordu. Adamın okuduğunu içtiğince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırladı. Böyle bir unutma zarar vermez. Aynı şekilde bazı nebiler ve rasullerin küçük günahlar işlemesi onlara zarar vermez. Zira büyük günahlarda olduğu gibi davet olunanlar onun davetinden uzaklaşmazlar. Bu yüzden onlar küçük günahlardan olmasa da büyük günahlardan münezzehtirler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Huneyn gazvesinde Müslümanlar firar ederken şöyle buyurduğu sabit olmuştur. Ben Nebiyim, yalan yok. Ben Abdülmuttalibin oğluyum. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ona şiir öğretmedik, ona yaraşmazdı da. Yasin 69. Bu ayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şiir bilmemesiyle az önce geçen sözünün arasını nasıl bulabiliriz? Cevap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmi, okuma yazma bilmeyen bir kimseydi. Hatırına şiirden bir bet gelmez sebebiyle şair mi olacak? Tabii ki bu sebeple bir şair olmaz. Şair şiiri güzelce yapan kimsedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ağzını vermediğin kimseler sana haber getirir dediği sabit olmuştur. Nitekim şöyle buyurmuştur. Allah'ım, eğer onları bağışlarsam zaten çok büyük mağfiret edersin. Küçük günah işlememiş hangi kulun var ki? Bunun anlamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şiir söylemiş olması mıdır? Cevap şüphe yok ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şiir söylese de hatta şiir nazmetse dahi veya bu ondan sabit olsa da bu onun bir şair olduğu anlamına gelmez. Çünkü lügatle şair ismi faildir. Buna mübalağaya delalet eden benzetme sıfatı manası verilmiştir. Şiirle meşgul olmayan fakat bazen zihnini temizlemek ve gönlünü arındırmak için şiir söyleyen fakirlerden biri gibi bir kimse herhangi bir şiir nazmetse, kendisinden bir veya iki defa şiir sadır olan bu fakir hakkında şair denir mi? Hayır, onun şair olduğu söylenemez. Herhangi bir gün şiir söyleyen kimse şair değildir. Lakin şair, şiir nazmetme işiyle çokça meşgul olan kimsedir. Rabbimizin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden reddettiği şairlik sıfatı da işte budur. Cinlerden yardım istemenin mü? şöyle sorulmuş. Nispeten gaybi olan meselelerde cinlerden istekte bulunmanın hükmü nedir? <gülüyor> Cevap. Gayb ile ilgili konularda cinlerden istekte bulunmayı uygun görmeyiz. Çünkü bu insanlığın sapıklığa düşme sebeplerindendir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de önceki müşriklerin bu türden sapıklıklarını zikretmiştir. Alemlerin Rabbi Tebarek ve Teala Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip iman eden cinlerin şöyle dediklerini naklediyor. Şu da gerçek ki insanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da onların taşkınlıklarını artırırlardı. Cin suresi 6. ayet. Kaybı bilmek için cinlerden yardım istemek, mahlukun mahluktan yardım istemesine karşı çıkan önceklerden birinin dediği gibi hapiste olanın hapiste olandan yardım istemesi gibidir. İnsanın gaybı bilmek için cinden yardım istemesi de tıpkı insanın insandan yardım istemesi gibidir. Zira cins olarak insan ve cin gaybı bilmemek hususunda ortaktırlar. Ama gayb ile kastedilen meydana gelmiş fakat insanın imkanlarının sınırlı olması, cinlerin imkanlarının ise geniş olması sebebiyle bilmediği bir olayın bilgisi ise bunun da yapılmaması gerektiğini söyleriz. Çünkü durum onlardan yardım isteme şeklinde devam ettiği sürece yırtık genişleyecek, İnsanlar Allah Azze ve Celle'ye sıfatlar hususunda da şirke düşeceklerdir. Zira sizler hepiniz biliyorsunuz ki Allah Azze ve Celle zatında birdir. Kendisine ibadet edilme hususunda birdir ve sıfatlarında birdir. Mutlak olarak mahlukatından hiçbiri kaybı bilme hususunda ona ortak olamaz. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Kaybın alimi olan Allah, kaybını dilediği Resul'den başka hiç kimse bildirmez. Cin Suresi 26-27. Ayetler. Nebi ve rasullerin kendileri de gaybı bilmezler. Lakin Allah azze ve celle vahiy yoluyla onlara bazı gaybı bildirir. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bir nebi yoktur. Bu yüzden ister gerçekleşmiş bir olay hakkında olsun, ister meydana gelmemiş bir şey hakkında olsun fark etmez. Gaybı bilme yolu kapanmış bir yoldur. Bu gibi bu bilgi insanların imkan dahilinde değildir. Cinlerden bu türden yardım istemek şüphesiz zillet ve sapıklıktır. Nitekim az önce söylediğimiz gibi bu durum Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmaya götürür. Belki de özellikle ülkeniz olan Kuveyt'te, Kuveyt'ten sorulmuştu bu soru, şahit olunduğuna dair bize ulaşan şu hadise de böyledir. Burada kayıp bilgisi iddia eden bir şeyh var. Kendisine tabi olanların Kuveyt'ten buraya, Ürdün'e ticaret etmelerini emreder. Ürdün'e kar yağacağını ve şiddetli soğuk olacağını söyler ve bunun için onlara soğuktan koruyacak battaniye gibi eşyalar almalarını emreder. Tam aksine kuvvette de şiddetli sıcak olur. Buna benzer batın iddialarda bulunur. Siz de buna benzer şeyler duymadınız mı? Soru sahibi Eyşeh bu konuda onun Suriye'de olduğu diğer bir şeyhlerinin de Mısır'da olduğuna dair Sufilerden haberler geliyor. Elban dedi ki lakin burada kitabileri şeylerin kuvvetli olduğunu söylüyorlar. Soru sahibi doğrudur. Onların dağılıp kuvvete yolculuk yapan tabileri var. Geçen pazar dergilerde onların bir önceki akşam herkesi seyrettiklerini ilan ettiler. Şeyh Suriye'deymiş, diğeri de Mısır'daymış. Tabirlerine kıyametin kopacağını ilan etmişler. Bunun üzerine medreseleri terk etmişler. Onlardan bazıları da arazilerini satıp yolculuğa çıkmışlar. Elbani buraya onlardan birçok kimse geldi diyor. Birisi daha müdahil olup diyor ki kuvvetteki şeyin evinde Ferit Hamdan oğlu ve kardeşi kalıyorlar. Geçen pazar ve pazartesi günkü gazetelerin çoğunda şeyhlerinin Suriye'de ve diğerlerinin Mısır'da olduğu yazıyordu. Elban diyor ki her halükarda burada yer değiştirmeler veya abartmalar olabilir. Cinlerle irtibat kapısı açılırsa insanlar yasaklanmış olan sapıklıklara düşerler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile tevessülü caiz gördüğüne dair İmam Ahmed'e nispet edilen görüş hakkında sorulmuş. Şöyle, İmam Ahmed'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile tevessül etmeyi caiz gördüğü nakledilmektedir. Bunun sırati nedir? Görüşünüz nedir? Cevap, hadis rivayet yolu bakımından bunu ispat edemeyiz. Yani sahip bir isnadını ispat edemeyiz. Müslümanların imamlarından nakledilen her sözü hadis alimlerinin metoduyla ispat etmemiz mümkün değildir. Lakin ancak... Zaman ve ilim olarak bizden önce olan alimlere itimat edebiliriz. Naklettikleri görüş ve rivayetler hususunda ancak onlara itimat edebiliriz. Ta ki İmam Ahmet Rahimullah'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile tevessülü caiz görüne dair bu nakildeki hataları ortaya çıksın. Daha önce Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin Ettevessülü Vel Vesile adlı risalesinde bu görüşü İmam Ahmet'ten naklettiğini ve bu konuda Ama hadisine dayandığını zikrettiğini hatırladım. Az önce belirttiğim gibi, İmri i bunu nakletmeye devam ettiğine göre o güvenilirdir ve naklettiği husa itimat edilir. Bizler onun naklettiği şeyin zayıf olduğu ispat edilene kadar onun naklettiğini söyleriz. Soruya nispetle cevap olarak böyledir. Lakin ben herhangi bir şeyi hatırladığımı kastediyorum. İtikadına göre böyle bir sözün İmam Ahmet'ten sabit olup olmaması bize zarar vermez. Bize göre ikisi de eşittir. Böyledir çünkü bizler Ahmedi'ler değiliz. Az önce söylediğim gibi... Biz o imamların değerini takdir eder, saygı gösterir, onların ilimlerinden ve menheşlerinden istifade ederiz. Lakin bizler hakkın onlarla beraber olduğu ortaya çıkmadıkça akidemizde onları önder kabul edip onlara dayanamayız. O halde burada İbni Teymiye, İmam Ahmet'in bunu caiz gördüğünü nakletine göre delilin Delilinin ama hadisidir veya ama hadisini inceleme esnasında İmam Ahmed vefatından sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile ifade etmemiştir. Çünkü Amar sadece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in duası ile teveccüh etmiştir. Nitekim bu az önce zikrettiğimiz gibi İbn Teymi'nin kitabında meşhurdur. Yine et-tevesül, ve ahkamu hadisleri alemle açıklamalar ekledim. Ama hadisi tamamen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in cahı duası ile teveccüh üzerinde dönüyorsa Bizim şu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile tevessül etmemiz caiz değildir. Çünkü onun bizim için Rabbine dua etmesine dair isteğimizi ulaştırmamız mümkün değildir. Berzah aleminde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dua edebileceğini de bilemeyiz. Ama çıkan hükmün Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla alakalıdır. Vefatından sonrasıyla alakalı olmadığını söyleriz. Burada bazıları site vasıtasıyla soru sormuşlar. Onların sorsun cevabı da aynı şey. Diyorlar ki işte Karafi, İbn İbnacer gibi bazı alimlerin işte Peygamber aleyhissalatü vesselamın kabriyle istigase etmeyi caiz gördükleri gibi nakiller var. Bunlar doğru mudur diye soruyorlar. Bunların bir kısmı doğrudur. Yani bazı Zehebi gibi bazı imamlar bu tip fetvaları olmuştur buna benzer. Nebevi'de sufilik var zaten. de sufilik var. Zehebi'de sufilik var. Yani e, bu tip şeyler var. Ama bizim için ölçü bu imamlar değil. Yani burada ifade edildiği gibi İmam Ahmet'in kendisinden bile gelse böyle bir şey. O dinde delil değildir. Dinde delil ancak Allah'ın kitabıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabına tebliğ ettiği dindir. Biz e, Nebi aleyhissalatü vesselamın tebliğ ettiği dinde bunları göremiyoruz. İşte bu ama hadisinden dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a has olarak tevessül caizdir şeklinde İzzettin bin Abdüselam'ın da Ahmet bin Amber'den naklettiği bir görüş var. Yani sadece Peygamber'e has diye. Peygamber'e has da hayatı dönemi kastediliyorsa tamam. Çünkü hayatındayken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan dua istenir. O da dua edebilir. Ederdi. Bu hayatı dönemiyle alakalı. Ama vefatından sonra dua edip edemeyeceğini biz bilmiyoruz her ne kadar peygamberler kabirlerinde diri ve namaz kılarlar hadisi sabit olsa da biz o berza hayatının nasıl bir hayat olduğunu biz bu isteğimizi yani ey Allah'ın Resulü bizim için şöyle dua et böyle bir isteğimizi ona ulaştırabileceğimizi bilmiyoruz şeriat da bize bunun caiz olduğunu gösteren bir ipucu vermemiştir bir delil vermemiştir yani biz Peygamber vesat vesam kabine gidip de ey Allah'ın Resulü bizim için işte yağmur ver yağmur iste estağfurullah yağmur iste veya e, bizim için şöyle dua et bunu dememizin dahi meşru olduğunu gösteren bir delile sahip değiliz. Ama hayatta olsa tamam. Bunun en kuvvetli gerekçelerinden birisi, mesela bunu tevessülcüler delil getiriyor da, kendi aleyhlerine delildir, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın yağmur duasıdır. O diyor ki, Ya Rabbi biz Nebi aleyhissalatü vesselam hayattayken, onunla senden yağmur isterdik. Yani onunla derken, onun duasıyla. Ama şimdi o imkan kalmadı. Niye kalmadı? Vefat etti. Artık bizim için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gidip hani bize dua etme imkanımız yok. Bu yüzden Peygamberimizin amcası Abbas ile sana tevessül ediyoruz Ya Rabbi diyor. Sonra Abbas Radyalan çıkıyor ve yağmur aslında bulunuyor. Yani şayet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bizim istekte bulunabilmemiz caiz olsaydı Ömer Radyalan daha fazletli olandan isterdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinden ister değil mi? Ondan istemiyor. Ömer, şey, e, Abbas Radyallahu'ndan istiyor. Aynı şekilde Yezid bin Esvet el-Cüreyşi diye Allah'ın dostu evliya bir tabii var. Tabi'nin e, ulemasından. Muaviye Radyalan, ondan dua isterdi. Yani onda tevessül ederdi. E, o da dua ederdi. Böylece tevessül ederdi. Yani Peygamber Aleyhisselatü ve Sallama tevessül etmek caiz olsa onunla e, yapar. Daha fazletli olandan. Bir de o yani tevessül Tabi'in yani kendisinden mertebe bakımından muhabbeti olan sahabe ama Yezid bin nesvet tabi'inden birisi. Ee, yani hayatta olan bir kimsenin dua etme imkanı vardır. Ondan dua isteyebilirsin. Yani benim için salih bir kimseye dersin ki benim için dua et. Bunu deme imkanım vardır. Bu meşrudur. Ama ölü birinden bunu istemek caiz değildir. Az önce ölülerin işitmediği de geçmişti. Her ne kadar peygamberler kabirlerinde diri diriler. Böyle buyrulmuş. Şehitler de öyledir. Onlar ölüler demeyin. Allah yasaklamış bunu. Onlar diridirler. Fakat siz şuuruna varamazsınız. Fark edemezsiniz. La urun diyor Allah Azze ve Celle. Yani şehitlerin, peygamberlerin o hayatları bizim fark edemeyeceğimiz, şuuruna varamayacağımız hayatlardır. Yani bizim kendi hayatlarımıza kıyaslayabileceğimiz hayatlar değildir. Bu sebeple biz şehitlere veya nebilere işte bizim için dua edin deme, salahiyetine sahip değiliz. Evet. Zehabi'ye nispet edilen salihlerle tevessül etmenin caiz olduğu görüşü de sorulmuş. Zeybir Raymond Lanciero Alam'ın Nubela kitabında salihlerden birinin hal tercermesinde o zatın kabrinde onunla tevessül etmenin tiryak yani marufu kerhiyi kastediyor. Marhum kabri tiryaktır diye bir e, yani panzehirdir. Belalara karşı panzehirdir diye bir söz zahir olmuş, yakınlaşmış. Tiryak olduğunu nakletmesini ve bu nakli eleştirmemesini nasıl açıklarsınız? Cevap Belki de bu akide ve tevhid iliminde olgunlaşmadan önce yaptığı bir nakildir. Yani Zehebi'nin akide konusunda olgunlaşmadan yaptığı bir nakil olabilir. Durum böyle olabilir. Yine kitap yazma ve telifteki suratinden dolayı yani hızlı yazmasından dolayı geçen hikayedeki sakıncaya dikkat edememiş olabilir. İmam Ahmet hakkında söylenene verdiğimiz cevabı İmam Zehebi hakkında da söyleyebiliriz. Evet yani Zehebi yani muazzam eserler yazmış birisi. Yani sen otur, Siyaru Alamın Nübelâ gibi muazzam bir kitap yaz, onunla hemen hemen yani benzer konuda olan Tarihü'l İslam gibi bir kitap yaz, ciltler dolusu kitaplar bunlar. Yani matba yok o zaman direkt yazma üzerine yani divit ve hokkayla yazdıkları yazlar bunlar. Ondan sonra işte Mîzânü'l Kübra, yani hep hacimli kitaplardır zevbin eserlerinin çoğu. Ufak eserleri de var. Dolayısıyla böyle çok e, telifte bulunan imamlar, İbn-i var bu tip sıkıntılar, i̇bn Kesir'de var. Yani çok eser yazan e, alimlerde e, böyle gözden kaçan şeyler fazlasıyla vardır. Yani bunlar normaldir. Yani üzerinde düşünemeden, yeterince tıdepüredemeden e, yazıp geçti şeyler olabilir, nakleti şeyler olabilir. Namaz kılan kimsenin teşebbütle selam üzerine olsun eynebi demeleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile istihkase yapanların lehine bir delil midir? Cevap burada mutlak olarak delil söz konusu değildir. Özellikle biz selefiler topluluğu katında. Bu neden kendimizi selefe nispet ettiğimizin ve biz selefiyiz dediğimizin bir örneğidir. Çünkü Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisini doğrulayarak zaman için bir zaman içinde birçok fırkalara bölünmüşlerdir. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Biri dışında hepsi de ateştedir. Dediler ki Allah Resulü o kurtulan biri hangisidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yoldur. Diğer bir sayh rivayette o el buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ateşte olacaklarını bildirdiği bu fırkaların hiçbiri kitap ve sünnetten teberri etmemekte. Lakin bilakis şairin dediği gibi durumdadırlar. Herkes Leyla'ya ulaştığını iddia ediyor. Lakin Leyla hiçbirini onaylamıyor. Onlardan sadık olanı bu hadisin ifadesine uyandır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurtulan fırkanın özelliğini şöyle açıklıyor. Benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yoldur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece benim üzerimde olduğum yol dememiş, buna ashabını da katmıştır. Peki bu atfın sebebi ne? Sadece sünnete teşvik yeterli değil miydi? İnanıyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeyi ve raşt halifeleri zikretmesi şayet doğrudan Allah azze ve celle'nin kendisinin kalbine bir vahiy olmasa bile Allah Teala'nın şu ayetinden alınmadır. Hidayet, dost doğru yol kendisini apaçık belirttikten sonra Resul'den ayrılan ve müminlerin yolundan başkasına tabi olan döndüğü yere döndürürüz ve onu cehenneme sokarız. O ne kötü bir varış yeridir. Nisa suresi 115. ayet Her fırka kendisinin kitap ve sünnet üzere olduğunu iddia etmektedir. Lakin aralarındaki şiddetli ihtilaflara rağmen kitap ve sünnet üzere olmaları nasıl mümkün olabilir? O halde fırkalar arasındaki bu ihtilafın kaynağının Allah'ın kitabı olması asla mümkün değildir. Kitap ve sünnet üzere olduğunu iddia eden herkesin buna delil getirmesi gerekir. Bu delil de ilk müminlerin yoldur. Yani işte e, Peygamber ve vesselamla e, istigaz etmeye e, buna caiz diyen bir kimse, o ilk müminlerin yolundan bir delil getirsin. Tamam. Burada bir hadis var değil mi? Hadis ne? İşte Esselamu Aleyke Ya Yüye Nebi diyoruz tayyatta. Bu hadiste gelmiş. Adam bunu ne yapıyor? Delil getiriyor ya. Hadisten delil. Hadis tamam. Ama ilk müminlerden var mı böyle bir şey? Böyle bir itikat. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan istigase. Yani bunu caiz görmüşler mi? Böyle bir amelde bulunmuşlar mı? Selefte yok. O halde Allah Azze ve Celle'nin bu ayette belirttiği gibi doğru yol kendisine belirdikten sonra Resul'den ayrılan ve müminlerin yolundan başkasını ayıran. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi benim ve asabımın üzerinde bulunduğu yol, bunun dışında yol edinen ateş fırkalarından bir fırkadır. E sahabe bunu böyle anlamamış. Yani bir konuda hadisin bulunuyor olması o hadise yani o bir kanca olup istediğin şeyi asabileceğin manasına gelmiyor. Adam diyor ki buradan işte madem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş olmasına rağmen veya yanlarında bulunmuyorken bile Esselamu Aleyke Ya Nebi diyebiliyoruz. O halde bunun arkasına başka şey de katıyor. Bir benzeri mesela i̇bn Ömer yanında onun ayağı uyuşuyor. Ona diyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan e, işittiğime göre bir kimsenin bir tarafı uyuştuğunda sevdiği kimsenin adını anarsa o uyuşukluk gider. sahip bir rivayet de gelmiştir bu. Bunun üzerine o da Ey Muhammed diyor. İbn Ömer radiyalarıma. Yani en sevdiğim Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın manasında. Ey Muhammed diyor. E, Bazıları bunu da istigasi edil getirmeye çalışıyor. Yani burada Mücerret Nida vardır. Mücerret Nida İstikaseye delil olmaz. Hatta bazıları savaşta işte böyle ya nebi gibi yani savaş parolası olarak bunun gibi nida cümleleri kullanırlardı. Ya bilmem ne ya falanca. Bu savaş parolası olarak kullanıldı. Bu nidaları bile getirmeye kalkmışlardır. Yani bazı cahil kimseler bunları bile getirmeye kalkıyorlar. Ama seleften hiç kimse bunları istikase yapmaya, manevi yardım istemeye bu nidaları e, delil saymamış. Bundan dolayı caiz görmemişlerdir. Yani iddia eden, aksi iddia eden delil getirmelidir. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste Allah Teala'nın şeytanların Süleyman'ın hükümlerinin aleyhine uydurup söyledikleri şeylere uydular. Ayetinin yorumu, Bakara 102. ayetinin tefsiri soruluyor. Sayfa 112'den devam edeceğiz inşallah. ve bihamdike ve ve ve